<gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Rabbişrahli şey sadri ve yasirli emri ve Vahlu lukteten min nisani yefkahu kavli Arkadaşlar Şöyle bir soru Vardı e, deniyor, Dendi ki e, Doğum günü kutlamanın hükmü nedir e, Herhangi bir kimse Doğum günü kutlarsa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 bir amelin makbul olması için niçin yaptım ve nasıl yaptım? Ey yani Kur'an ve Sünnet'e uygun olması e, Allah için yapılması gerekir, İhlaslı olması gerekir çünkü Allah Azza Ve Celle ihlasla yapılmayan ameli kabul etmeyecek. İkincisi Kur'an ve Sünnet'e uygun olması gerekir çünkü Allah Azze Ve buyuruyor ki, "Men amil amelen ma leysa alehi Kim bizim bu dinimizde?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 onlara muhalefet etmeye davet etmiştir. Her gün namazda okuduğumuz İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizleri doğru yola hidayet et. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Ey enbiyanın, sıddıkların, salihlerin ve şehitlerin üzerinde gittiği yola bizleri hidayet et. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim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 hem sırat-ı müstakimi isteyip hem de sırat-ı müstakime muhalefet eden Yahudi ve Hristiyanlara benzemek gerçekten kafirlere benzemektir. O halde bu yolu Allah Resulü ve vesselam bizlere haber vermiş ve Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği şekliyle ee, En'am suresi 153. ayetin hangi yol olduğunu Allah'a ve Vassalem bizlere haber vermiştir. Abdullah ibni Mesud radıyallahu rivayet ediyor diyor ki, Ey Sosret yere düz bir çizgi çizdi toprağa yani şöyle eline bir çubuk aldı düz bir çizgi çizdi ve dedi ki ve hâzihi sirati mustaqim dedi ki bu dedi dos doğru yoldur. Başka bir rivayette her ve sebilullah ey bu Allah'ın yoludur. Yanına da kısa bir kısa kısa çizgiler çiz dedik yine. Ve dedi ki bunlar da dedi yollardır. Ey Subul-i Şeyatin, yani şeytanların yollarıdır. Ve Aleyhisselatü Vassalem o Allah'ın yolu dediği düz yola dedi ki şu ayeti okudu. enam 153. ayet. Ve an hâzîhî sîratı müstaqimen fât tbiyûh, vâla tettbiyûh Subûlê fât farrkabîkum an sabilî. Dedi ki işte bu benim dost doğru yolumdur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 devam edecektir. Aynı Allah azza ve celledenin e, ayet-i kerilede buyurduğu gibi efhuk mel cahiliyetiye siz hala cahiliyenin hükümlerini mi istiyorsunuz? Vemen ahsenu min Allahi hukman li Ben Müslümanım diyen için, ben Allah'a inanıyorum diyen için Allah'tan daha iyi hüküm koyan kimdir?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 ee, zenur denilen şeyin bağlanması veya saç ile ilgili onları belirginleştirecek bir duruma getirmişlerdir bakınız Ebu Vakit elleysi radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadis bizler için oldukça önemlidir şöyle diyor Ebu Vakit elleysi karecna maa rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem إلى حنين ونحن ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين صدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحاتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بصدرة فقلنا يا رسول الله عليه السلام اجعل لنا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 اجعل لنا الهًا كما لهم آلهه قال انكم قوم تجهلون ve hadisin devamında Allah Allahu Teala mesela bu ayeti okuduktan sonra la terakabunna sanana man kana qablakum diyor ki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 ee, müşriklerin bir ağacı vardı ve bu ağaca silahlarını asıyorlardı ve buna da diyorlardı ki Zatu Envat. Biz de bu ağacın yanından geçerken döndük dedik ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Onların yani müşriklerin Zatu Envat ağacı gibi bize de bir Zatu Envat ağacı yapsan. Yani onların böyle bir ağacı var sen de bize böyle bir ağaç edinsen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 ve bu gecelerin işte mevlüt denilerek, şu denilerek kutsandığını ve bugünlerin mübarek kabul edildiğini, o gecelerin gündüzlerinde oruç tutulduğunu, gecelerini ihya edildiğini maalesef bilmekteyiz. Ve gerçekten bunların tamamı Allah A.S. siz sizden öncekilerin yoluna le terkebunne senene men kâne kablekûm siz sizden öncekilerin izlemiş oldukları yolu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 Ramazan orucu farz kılınca Aleyhisselatü Vesselam dedi ki dileyen bunu tutsun dileyen tutmasın. Daha sonra Yahudilerin bu oruca iltifat ettiğini ve tuttuğunu duyunca Aleyhisselatü Vesselam o zaman dedi eğer ömrüm kafi gelirse inşallah dedi Allah ömrüm kafi gelirse seneye dedi bir gün öncesiyle tutarız. E yani dokuz ve on tutarız. Niçin? Çünkü onlara muhalefet etmek için. Gerçekten bugün bakın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 Niçin işte neymiş Aşureymiş? E aşure Aşure yaptık. Kaydı o ona o ona o ona. <coughs> Aisset <Ay> <gülüyor> <Ay> validesselem üzerinde emri olmadığı. Aisset validesselem üzerinde emri olmadığı bir şeyi nasıl da yayıldığını, insanların bu bid'atı nasıl canlandırdığını ve nasıl da bundan sebap umduklarını görebilirsiniz. Aslında burada Kur'an ve sünnetin böyle bir emri yok Aisset validesselemin oruç tuttuğu ile ilgili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 namazda rükun olarak kabul ettiğimiz Fatiha suresinde gayril <gülüyor> mağdubi aleyhim veleddallin İmam Elbani Rahimahullah bu misali sık veririm. Çünkü diyor ki bir Müslüman diyor. Muhammed aleyhisselatu vesselami kendisine rehber edinmiş bir Müslüman diyor. Diyor ki helikopterle diyor ona beline bir ip bağlayıp indirseler diyor. O ikiz kulelerin yıkıldığı mekana öyle diyeyim.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 Dolayısıyla düğün yapıyorsan Müslüman Allah Teala ve Sellem'in emrettiği şekilde düğün yap. de bulunursun, ey yemek yedirirsin. Bu sünneti yerine getirirsin. Sevinçli olursun, sevindirirsin. Ancak ancak gayrimüslimlerin yaptığı gibi onlar gibi böyle ee, ne bileyim işte düğün salonlarında raksetme. Raksetmek efendime söyleyeyim sazlı sözlü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 ancak senden isyan olan bir şeyi isterlerse bu müstesna dolayısıyla devletim istedi, anam istedi babam istedi, filanın hatırı için evladımı çok seviyorum diyen bir kimse ku enfusekum ku enfusekum ve ehlikum nara kendinizi ve ehlinizi ateşten sakınınız dolayısıyla, dolayısıyla bizim burada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 onlar saçılı sakallı kazır biz de, e, sakallı buyunu kazır biz de kazırız. Ya da mecusüler gibi buyığı bırakır, uzatır, sakalları keseriz. Veyahut efendime söyleyeyim onlar eteklerini kısalttı biz de kısaltırız. Efendim onlar eteklerine yırtmaç yaptı biz de yaparız. Veyahut onlar efendime söyleyeyim kollarını açtı kadınlar için söylüyorum biz de açarız. Onlar yüzlerine makyaj yaptı biz de yaparız. Onlar koku sürdü biz de koku süreriz.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 tüm hayatımızda ehli kitaba muhalefet etmeyi gayrimüslimlere muhalefet etmeyi hakkı hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan iştirap etmeyi bizlere nasip etsin Allah azza ve celle şu ayetinde haber verdiği gibi olanlardan bizleri kılsın ye eyühellezine amenu takullaha hakka tuqatih